254 numaralı konu, Hendek günü ashabın aç kalmaları ve üşümeleri, evet, Ebu Cihad'ın oğlu babasına, ey baba, siz Resulullah'ı gördünüz, onunla arkadaşlık yaptınız, andolsun, eğer ben Resulullah'ı görseydim şöyle şöyle yapardım, dedi, babası, Allah'tan kork ve yavaş ol, nefsimi elinde tutana yemin ederim, Hendek gecesinde Resulullah ile beraberdik, peygamber, kim gider de şu kavmin haberini bize getirirse Allah onu kıyamet gününde bana arkadaş yapacaktır, buyurdu, halktan hiç kimse kıpırdamadı, çünkü hem açtılar, hem de çok üşümüşlerdi. Üçüncü defa Hazreti Peygamber, Ey Huzeyfe, dedi, ve Huzeyfe'yi gönderdi.